Resulina Muhammed <gülüyor> Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala ilaci zulubina Muhammed Vasitay cevahi kainat Ra kula say zawahir mevjudat an husfu ya amberin nesim an hushu ve innaka la ala khulqin azim nabi ve şefii'ina Muhammed Mustafa ra salavat bil bulunava ve ma yanfiqu anil hawa in huwa <huve> illa wahyun yuha Harim bezmi kurbi eratna Muhammed Mustafa ra salavat Talb ay kelamuarifan khafi bi mejlisi fi devsiyan qibali qabul ashikan Ahmed mustafa ra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله مورضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر الآية Sılağ Allah Azim, Jalel, Jevvar, ve belge Rasulü Nabi Jalemi, Arapiyi, Mekkiyi, Medeniyi muhtar. Benahpnu ala maqalah, Kâlqu naba razık naba maulana, bin al Şahidin, Şakirin, Nabi kalbin salim. İnayeti Jalel ve başkamızdan Sultanı Embiya, Şefiye Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem efendimizin üzerine getirdiğimiz ve getireceğimiz salavat-ı şerifelerin fazaili hakkında bir hadisi şerif nakli beyan edelim. Badeze dualar edelim. Olaki Rabbimiz taala ve takaddüs hazratları ettiğimiz dualarımızı dirgah-ı izzetinde ahseni kabul ile makbul eylesin. Kusurlarımızı ya, Böyle cami-i şerife toplandığımız gibi Sultan-ı Enbiya Efendimiz'in Firdevs-i Âlâ cennetinde böylece haşlıcem eyle. <gülüyor> Evvelâ bu fakirli-i nisanına hatt-ı halal hata ve zelaldan hırs-ı ya, eyle. <gülüyor> cümlemize cümlemize dinleyip belleyip mucebi muktazasınca ameller tevfik eyle. Ya. Ve fikrine rastığı ya. An-Nesib Malik radıyallahu anhu. "En-Nebiy an an sallallahu aleyhi ve sellem" dedi: <gülüyor> "Kim benim için bir salat ederse, Allah ve hatta onun 100 hatayesini siler ve onu 100 derece Wer fi li ayatin asha hasanatin Rasulullah wa natahabibullah Ravi si Enesik min Malik Radiyallahu anhuma Sultan Embiya Muhammed Mustafa Sallallahu Taala aleyhi ve sellem efendimiz duyuruyor Men kadın erkek kadın erkek benim özerime bir kere salavat-ı şerife okursa Allahümme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim hangi çeşit salavat-ı şerife okursa okusun. Allah-u Teala bu kimseye on rahmet inzalidir, on rahmet lütfedir, defterinden on günahını mahveder.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 Halid-i Zülcelal sevap defterine on hasene yazar, kendi bir salavat-ı şerife okur, on defa Allah'ımız rahmet duyurur, defterinden on günahı mahvolur, cennette on derece kazanır, bir rivayette amel defterine on da sevap yazılır elhamdülillah.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 huşûla kılanlar korktuğundan kurtuldu, umduğuna nail oldu. Namazı huzursuz, taharatı belirsiz, abdest perişan, tadili erkanı yok, ibadetine ehemmiyet vermiyor. Atması benden, gelmesi senden şekilde buluyor. Böyle olmaz. Rabbimiz huzurla, huşula olan amelleri kabul ediyor ve korktuğundan kurtarıp umduğuna nail ediyor elhamdülillah. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهُ الْمُورِغُونَ kelam ve amelden iras edenler de korktuğundan kurtuldu, umduğuna nail oldu. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ failun Mallarından vacip olan zekatını eda edenler de korktuğundan kurtuldu, unduğuna nail oldu. Zekat bahsindeydik. Birkaç gündür konuşuyorduk. İmkânını da bulamadık. Şimdi zeketteyken yarım kalan kelimelerimizi bitirelim inşallah. <gülüyor> Evet efendim, zeket, zeketin hadisleri okunmuştu dünden, ayeti celilleri okuduk. Bugün de Hurratul Ayn kitabından bir zat şöyle buyuruyor, zeket veren, malının zeketini veren, havaceyi asliyesinden fazla, 20 miskal altını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 Allah'ın makbul kulu değil, melekler arasında zeketini verenler böyle anılır. 6. Altı kat, kat kökte mahfuz, Allah onu muhafaza ediyor. Allah o zekat veren kulun malını ve kendini muhafaza ediyor diye söylenir. 7. kat kökte mahfur. Allah zekat verdiği için affı mağfidet etti o kulunu diye söyler. Arş-ı alada Habibullah, arş-ı melekler arasında Allah'ın Habibi, Allah'ın dostu çünkü malından zekatını ayırdı. Müminleri, fakirleri, dul kadınları,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 namazını beş vakit kılar. Zekatını vermezse namazı kabul değil. Bir kimse zekatını verir, namazını kılmazsa namazı değil, bu açıda işte zekatı kabul değil. Böyle üç ayeti celile, ekiz olarak nazıl oldu. Birisi, salate ve وَاَتُوا zekata, Namazınızı kılın, zekatınızı verin. İkinci Ayet-i ve la اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا ve bil وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Allah'a, Peygamber'e itaatı var da annesine, babasına itaatı yok. Allah kendine ve Muhammed'ine olan itaati kabul etmiyor. Anneni, babanı razı etmeyince. Üçüncüsü اَطِئُ ve وَاَطِئُ Rasul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 Birisi zeketine hile arıyor. Bir müftü ile görüşmüştük, o söylemişti. On bin kadar lira zeketi, zeket vermek kendine farz oluyor. 10 bin gene var? Adana'da zenginler var ki ben bilirdim. Değerli oğlu vardık birinin yanına diyor. İmam Hatip'a yardım eder misin? Yedi diyor, ismini de anlayayım, evet. Mustafa Özgün, Kayseri'ni, fabrikator, mergad Nur olsun. Yedi diyor, zeket ile, zeket ile yapılırsa ben zeketimle imam hatılı tamam yaptırayım. Aça çıkıyor, diyor ki yüz bin liraya, eh ben yaptırırım öyleyse. Benim zekette borcum dört yüz bin liraya diyor. Çıkardı diyor seksen bin lirasını böyle sarılmış diyor seksen bin lirasını önümüze koydu. Olursa veriyim efendim dedi. Hoca kısmısı kolayını bulur oğlum. Yahut <gülüyor> da efendi sen ver ben onu talebelere devreder İmam Hatıba bahşet sen yalnız bir, 80 bin lira verdi zekatından diyor, diyor 400 bin liraya bende de ben 400 bin liralık zekatım var diyor. Lakin ömür vadiyi bilmedi, o 80 bin lirayla kaldı adam vefat etti gitti diyor. Sen fırsatın eldeyken. Canın kene, daha fırsat seninkene, günü gelince ver, vermedin mi ölürsün, boşluk alırsın. Birisinin on bin lira zekatı oluyor, bir gülek buğdayın içerisine on bin lirayı koyuyor. Saklıyor, hile-i şer'iye yapayım diyor, bir fıkarayı çığırıyor,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 Ataşla, odunlarla ateşlıyorlar, su kaynamaya başlamış. Bu adamı tutmuşlar elinden, kolundan, seni kazarın içine koyacağız, yanayım ben diyor. Yok, seni yakmayacağız, biz altındaki kabuğu yakıyoruz, sen yanmazsın. Su 100 dereceyi geçmiştir, ben yanayım diyor. Ben yanıyorum, yanacağımı biliyorum. Bunda yanacağını biliyorum da, Bak bile bir buğdat buğdayın içerisinde 10 bin lira verip geriye halal et demeyle yanacağını bilmiyor mu diyor? Bunun için böyle hilene götürmez? Zekat lazımdı ya, zekat vermek lazım ya, aileme sene başı gelmeden malımı ver veriyorum efendim. Kurtardım şimdi, Hiç imkanı yok, yana Ailem öleceğim olsa yavrularına malı teksim ettim ben. Gine mal benimdir. Ne, ne, ne yalan Allahla kendi aranda vicdanını, ham mi, hamiyetini, samimiyetini muhafaza edip niyeti müminin müminin niyeti ameline göre kabul olur, niyetine göre kabul olur ameli. onun için velayetidir. Bugün mevzumuz Zeketten bu kadar, dönüyorum. <gülüyor> Açıl bir aşkla! <gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husna hatimeler tevfik et ya Rabbi! <gülüyor> Sualara cevap verilecek olsa, kürsünün üzerinde <gülüyor> yalnız cevabla meşgul olmamız lazım geldiğinden, Din kardeşimizin birisi diyor ki, hükümete verdiğimiz vergiyle o şur sagıt olur mu diyor. Birkaçı diyor ki, künde bize görüyorlar diyorlar, <gülüyor> ben diyorum ki müftü efendi lazifelidir. Maiş alıyor, cevap vermek istiyor, oraya gelin. Abdullah efendi ustamız, bizden üstazdır, bizden alimdir, çamildir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 Ben de bilemiyordum. İstanbul'a gittim. Omar Nasuh'u bilmen ustaza müfessire danıştık. 13 saniye sorduk. Başta bu yazılıydı. Cevap üç günde çıkabildi çünkü heyet toplanmış. Diyor ki, tarlaların vergisi, tarlaların vergisi, Osmanlı Muhammediye'ye sayılmazdır. O devletin aldığıdır. Fakirin hakkı var, essah olan budur diyor Ömer Nasuh'u bilmem. Hayır korkma, çok sorma, Allah onu bereket yüzünden taşınır biiznillah. İkincisi, anemler, anemler e, mallara şimdi eskiden alıyorlardı ya şimdi almıyorlar, o zaman alıyorlardı. Anemler zekat yerine sayılır mı? Sayılır diyen kitaplar varsa da o zayıftır, o zayıftır. Hakikati şudur, asah olan verilmeli, Böyle yazılı. İki, üçüncüsü dört kardeş bir arada. Bunlar da sordum. Zeket lazım geliyor evlerinden. 40 boyunları var ya babaları ölmüş, babaları ölmüş. O 40 düşüyor. 40 boyun var ama.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 Bazısı hocanın diyor, bazısı hocanın emişen kızı oğluma düşürüyor, bazısı düşürmüyor. <gülüyor> Abdullah efendi düşürüyor mu, müft efendi düşürüyor mu, biz düşürüyor mu, yok. Kim düşürüyor? Sırtında bir hebe, çadırın önünde Kur'an okuyan bir hocaya danıştım da o düşürüyor diyor. Keyfine o geliyor, keyfine o geliyor, onun için onlar yüz karası. Yüz karası, bize danışta da bak, nasıl cevap verdik Allah'ın önayetiyle? Bunun için, hoşun verilir, zekatin verilir, ıfkatın verilir, vasiyetin verilir, fityan verilir! Şile arama, Allah aşkına! Allah o kurbanları keserden etsin! Allah o zeketleri birerden etsin! Ne? Kısılıyorsun, kısılıyorsun, bu dünya şimdiki geniş dünya, zengin dünya. Vermemek de devrim Allah aşkına canım. Fıkaralar arada dolanırken nasıl insafın var da zekatını vermen? Zorundan oraya çevirmen bizi. Bugün bir hadisi şerif okuyacağım, devam edeceğim. Açıl bir aşkına. <gülüyor> kelimesiyle cümlemize husna hatimeler tevfik et ya rabbi. Efiyken arefik etti ya rabbi. Seb'atun yuzilluhum Allahu fi zille. Lemala zilla illa zille. İmanun adil ve şabun neşa fi ibadetillahi Teala ve raculun kalbuhu muallakum bil İsa harçl minhu hatta yaaudailee ve rujulan tahta feshtma ada zarek feslerqailee ve rujulun zeker Allah taala halen fesavat aynahe ve rujulun zat imraat zat mancib ve jamarin fakala inni aqaf Allah rabb alaamin ve rujulun Fa ta ta ta ta le ta le me habibullah bu hadisi uzun okudum in bitirmeye niyet ediyorum Allah niyetinden mecur etsin inşallah sab'atun yuvimu Allahu fi zilli arş azamın gölgesinden başka hiçbir gölge olmadı lahatta Arş-ı Azam'ın var. Ondan başka mahşer yerinde hiç gölge yok. Güneş bir mızrak boyu ölmüş. Herkes bir ayaya çitilmiş. yayı atsan düşecek yer yok. Kimisi dizine kadar, kimisi göbeğine kadar, kimisi boğazına kadar terlerin içine kar olmuş. Lakin yedi sınıf yedi kimse, içinizden, içinizden, yedi türlü insan, arş-ı arzanın bölgesinde, Hazreti Muhammed'in civarında bölgelenecek, sata atırecek. Mahşer yeri, mahşer yeri, elli bin sene devam edecek diyor tutam. Elli bin sene! 50 bin sene! Lakin, lakin, müttebil olanlara, Arş-ı gölgesindeki olanlara bir koyun savunu kadar ancak gelecek. Hapishanede olana her günü yer geçiyor. Sen serbest, çarşılarda, pazarlarda gezerken günün saatler gibi geçir, görmüyor mu? O Sultani ı Enbiya'nın, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yanında zevk-i safa sürüyor, o biri de kafasına bir mızrak boyu güneş inmiş, beyin longur longur kaynıyor. Kendilere kar koymuş, ona geç gelmez mi? Allah o bölgenin altına çekilen zümrayı, evrara bizlere ilhak et ya Rabbi. Hocam acele söyle, bitirelim inşallah biz bu bölgenin altında var mı yok mu yok? İnşallah var. <gülüyor> Birincisi, imanın adilin, adaletli olan hokumdarlar arş-ı gölgesinde bölgesinde gölgelenecek. Hokumdar deyince, yalnız reisi i cumhurla başvekili alma eline yalnız onu alma, oraya gitmesin kapan. Ya yeni de çocukların arasında sen hokundasın. Köyünde muhtar hokunda, memleketinde belediye işi hokunda, memlekette kayı makam, vilayette vali hokundar makamında. Bunlardan el sahibinden adaleti terk eden çocuğunun birisinin üzerine üzerine malı ve tüf batı ettirip de ötekilerini inin inin inleden o mahşer yerinde inle atsam düşmez yere kaynayacak bütün yavrusunu müsaadecitan. Vicdanlı, hamiyetli buğdayın bir akar mı yarıktır buğdayın. Yani der ki gelişirken bir buğday kalırsa ellerinde o yarık yerden kessinlerdi Allah Allah buğdayın ile akar mı yarık hal ketti? Böyle adalete riayet ederse bir kimse. Adaletli hüküm olursa olursa arşı Azam'ın bölgesinden o.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 Doğum bizim vali dedi, bizim evin kalkmasını, istinlak edilmesini emretti, kaldırıyorlar. Korkma dedi, onların padişahı Umar'ın Farid radıyallahu anh dedi. <gülüyor> get oraya şekla et, yaptıramazlar dedi. <gülüyor> Bu dil gibi değil, çok mağdur bir vali, hiç korkma git diyorum dedi. Yahudi get Medineye medine vardı aradı. Nerede Umar'ın Fahret dedi. Bu tarafa gitti dediler. O tarafa avaneye o çıktı zannetti. O tarafa geliyordu. Önü yıkılmış bir yerde biraz gemik yuvulları var. Kerticin üstünde yedi yerinden hırkası yamalı bir zak yatıyor. Vardı dedi ki, kardeşim Umar'ın Fahret'i görmedin mi dedi. Ne vereceksin oğlum dedi. Oturdu. Ne yapacaksın? Ne yapayım dedi, bizim oraya bir vali göndermiş de, evini yıkıyorlar da, evini yıkıyorlar da, ben valiye, şekvaya geldim. Evimde yedi sekiz tane çocuğum, ben de Yahudiyim ama, yine hazret Ömer'in adaleti kuvvetliymiş, ben ona ricaya geldim. Şuradan bir gemik ver bana dedi. Kağıt yok daha. boyun gemini küreğinin üstüne, Ey vali, ey vali, hasmını ikna ettinse ettin, etmelin ise seni arz ediyorum, derhal gel huzuruma, diyor. Hadi götür, ben ona rufarıyım, dedi. Çok müteessir çıktı, bizim valinin geyişi yerde, bunun geyişi yerde. Çıktı dışarıya, nezerin kenarına gemiyi atmış, Şimdi varınca nurut kafanı var bununla, hiç tanımaz Umar'ı dedi, <gülüyor> Allah'u an. Oraya attı geliyordu, kadınlar sudan gelirmiş, neden geliyorsunuz dedi. Hazreti Ömer'den gelmiyorum, niye geliyorsun böyle böyle mesela? Elime bir kağıt, bir sürek bir şey yerdim mi, bir mal sürağı yazdım, attım oraya. Allah canına atsın dedi kadınlar. Yahu götür de, işe yaramazsa orada at dedi. Pişmanıyorsun yarın! Yemeği geri aldı koynuna koydu, vardı, ailesine dedi ki getirdim kaç günde geldiyse. Ötüp ötüp tepesine koyuyor kadın. Kadın biliyor, Yahudi gülüyor. Yarın erkan devlet toplandın mı? Göster o malinin gözüne bu gemikteki yazıyı gerilen dedi. Pek iyi dedi ve iletti, acele veriyorum bunlar uzun ya. Yani mesela bitireceğim bitireceğim demeyi gösterdi gözüne yazıyı gördüğü umarım farudun yazısı. Baktı ki hasmi itna ettimse ettim, etmedinse ben huzuruma gel az seni dedi. <gülüyor> vali sandalyeden aşağı düşmüş de geleniyor. Ama ne oldu vali? Şu adamı getirin şu genç sahibini. Sarığını çıkardı, kendi boğazına taktı. "Ne kadar delişirsen sürülür, sürür, Hazret-i olanın huzuruna geri götürülür." "Ben ulul adaletten korkarım." dedi. Allah. Yahudi şehdü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu rasulü. Allah Allah, yedi yerinden yamanın olan bir zatın korkusundan valiler tır titriyor. Ya Rabbi bu nasıl hokumdardır? Onun içi hokumdardır. İman doluydu, adalet doluydu. Allah kiminle bize adaletler nasip et ya Rabbi. Onun için evinde adaletini boz.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 Estağfirullah bismillah her gün hutba her cuma okuran. İnna Allah estağfirullah bismillah. İnna Allah yağmuru bilgeli ve yaslan. Ve iki eli ilkür Bütün Kur'an duayetim cem olmuş manası. Yarısı emin ayeti, yarısı nehi ayeti. Bu, bu ayetle amel ettiğini bütün Kur'an'la amel etmiş gibi. Adalet hakkında konuşamayacağım e, ne yapayım? Aşağıya gitmem lazım olur. Git hocam da sonra inşallah oralardan bahsedersin. Açıl bir daha aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husnaha atmeler, tevfik etti ya Rabbi. Ve şaffun neşe'e fi ibadetillahi teâlâ. İkinci fıkrası hadisi şerifin Cenab-ı Hakk'a ibadet etmekte neş'et eden, iştahları olan, ibadetten zevk duyan gençler de arş-ı azamın bölgesinde olacak. Al <gülüyor> Genciken'e, alana girmiş, sizin fitilleriniz ve çiçeğiniz gibi görünüyor elhamdülillah. Bir zaman geldim, gençler namaza gelmesin, hükçükler girmesin, hükçükler girmesin, terevipten kov oldunları. Yazık dedim bir gün aşağı camide, size yazık! Bir tarafımız sakallı, bir tarafımız sakal koymasa bile kıpkır, kıpkır. Saçlarınızda tek siyah yok! Çocuklarınız demedir diyor! Böyle olduğu halda siz öldükten sonra bu camileri kim meşgul edecek? Bu kim girip çıkacak? Gazineye alıştır! Meyhaneye alıştır! tiyatroya alıştır! Sinemaya alıştır! Humara alıştır! Irak'ıya alıştır! Camiye getirme yanında bakalım! Vicdansız! Vicdansız, onu daha güçlü ülkeme <gülüyor> Bizim on bir yaşındaki çocuktan, memleketimizden sekiz misafirimiz geldi, akşam beraberirdik. Şimdi, Atvin'den, Erciş'ten, vesair yerden üç beş tane daha geldi. Haberin olmuyor, memleketin ortasında ya, Allah hızası için vaazını biz de bir duyalım diye geliyorlar. Layık verir lanma, geliyorlar! Ne haller. Şöhreti kazbıya aldanmışlar. Yalançı şöhrete aldanmışlar. İyi diyorlar, geliyorlar, onlar, ne yapayım? Böyle onlardan gelen haberden. Sevgili yavrumuz 11 yaşında, dünyası da zayıf 7 ayda doğduğunda ...Gemiklerine her sene vitaminli ile ve hafa ihtiyacı var. Her sene yaptırırım, oruç tutuyor diyor, tüm diyor. Yahu tutmasın diye tembih ettiğimizi. Yani icip daha büyüsün, gömü gerisin. Bizim orada çocuk oruç tutmazsa çok ayıp olur. Ayıp olur. Çünkü komşu hep böyle, kendinin güçlüğü belki tutuyor, çocuk ne buru tutacak. Senin çocuğun da ne yiyecek? Çünkü yemlerin içine salıyorsun. On beş yaşına varıca ne yiyecek? Sokaklarda sınıra girecek. nasıl ne inşallah? <gülüyor> Demek ki gençliklerinde ibadetten neşke alanlar da Arşı Alzamın gölgesinde. Böyle bir genç haber vereyim sana. Maritip İbn-i Rahul Aziz Allah şefaatine nâil etti ya Rabbi! Amin. Bir memleketten bir memlekete, acele konuşuyorum görüyor musun? Yani getireyim diye, bir memleketten bir memlekete seyahat ettim. Vardım ki bir çocuk toprağla oynuyor, bazı ağlıyor, bazı gülüyor. Şu an selam versem, mola vermesem mola dedim. Yanına yaklaşınca, Esselamu Aleyküm evladım dedim. ''Ve aleykümü ya Malik İbni dedi. Oğlum ben buraya 20-30 günlük mesafede uzam. Beni neden biliyorsun sen, diyor. Seni ta alemi ervahta bilirim ben. Yani alemi ervahtan bilirim. <gülüyor> Abdülkadir Geylan Efendimiz birisine rast geldi mi? ''Nasılsın Ahmet Efendi iyi misin?'' Efendim hiç görüşmedik. Senin ismin yine alem Allah'ta Ahmet idi? Orada görüşürdüm seninle, diyor. Abdülgabir Geylani Efendimiz. Allah şefaatlerine nail et lan Bazı böyle yerler de bazı <gülüyor> dinler. <gülüyor> Bakalım dedi, çocuk haklı mı konuşuyor, haksız mı? Ben bir daha inceleyim dedi, Malik ibn-i Dina dedi ki, oğlum insana nefsi ne yapar, aklı ne yapar? Sana yaptığınız gibi yapar amca dedi. Şöyle geldiğinde, selam versen mi ola diyen aklı mıdır? Vermesem diyen de nefsı Benim huzuruma gelince yakınıma nefsin üstüne çıktı da selam verdiniz. Allah Allah, Ya Rabbin Cizillâh, Allah bela. Üvvete illa aliyyil azîm dedi şimdi, dedi bu kemalımızla, bu büyüklüğümüzle neyi toprağına oynuyorsun, böyle toprak savuruyorsun, dedi ki amca toprağla oynadığım yok, nefsim aldanır da dünyaya muhabbet verdi. Topraktan halk olundum, yine toprağa gireceğim, diyorum, diyor. Ben bunu söylüyorum. Yoksa böyle diyor, toprağla oynayacak kadar fikirsiz değilim ben, diyor. La havlu ve la boyate illa billah. Diyor, yavrum diyor, bazı ağlıyorsun, bazı gülüyorsun. Ya iyice ağlar insan ya iyice güler benim yersimde hem anlama hem gülme, olmaz! Sen bazı gülüyorsun, bazı ağlayıyorsun dedi. Efendim dedi, Harika Zülcelal'ın ayet-i cerilelerini düşünüyorum. Estağfirullah, Bismillah. فَحَلَفَ مِنْ بَعْبِهِمْ خَلْفٌ عَبَعُ السَّلَاتَ وَالتَّبَعُ الشَّهَةَ فَسَيْفَ يَلْغَوْنَا غَيَّةَ Namazını kurmayanlar, şehvetinin ardına düşenler, Gayya kurusuna girecek Allah'ın azapları var! Azabını düşünüyorum, gözlerim durmuyor, ağlayıyorum!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 La تَقْنَةُوا بِرْرَحْمَةِ rahmetillah. اِلَّا اللّٰهَ يَعْفُرُ الزّنُو بَنْ günahımızı Allah'a şirk etmezsek, celil günahımızı Kalkıdan ayeti celile çıkıyor karşıma, ola beni güldürüyor. Oğlum diyor. Sen daha azap görecek kadar mevsimde değilsin, yaşın geç diyor. Ne korkuyorsun? Kal <gülüyor> <gülüyor> amcama diyor. Geçen anlama baktım da, yukasına büyük odunları koyuyor, aş aş aşağısına gırklarını küçük odunları koyuyor, çalıları. <gülüyor> Yarın cehennemde ben cehennem tuturu olursam. Gençler olursa, ne yapacağım diye yok dedi. İnsan gördüğünden ibret almalı dedi. İbret almalı. Allah bize ibretler ver ya Rabbi. Amin. affet ya Rabbi. Böyle buraya da geçiyoruz. Genç kere ibadetten neşke alanlar da arş-ı azamın gölgesinde. وَرَجُلُمْ <gülüyor> غَيْبُهُ evet. مُعَلَّكُمْ بِالْمَسْكِذِ Kalbi mescidlere merbut olarak namaza hazır olan ezanın birini, <gülüyor> namazın birini kılıp ikinci kulağını ezene giren kimseler de arş-ı gölgesinde. Camiye kalbi böyle camiye kalbi elektrik gibi takılmış, kancil gibi takılmış, kalbi, kalbi camia bağlanmış. <gülüyor> <gülüyor> cemaati terkide meyorum, cemaati terkide meyorum. Beş vakit namaza devam ediyorsan, uzatma inşallah. Peygamberin civarındasın elhamdülillah. Buraya da böyle geçiyorum çünkü çok konuştum bunlardan daha devam edelim. Verajulani tahap tehşte maalederik, hafıra kâli, hupi filâ tariqîla.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 ...Diyerek ziyaret eder. Sırf Mevlamız'ın muhabbet ettiği Huzi'yi sever. Böyle kimseler de Arş-ı gölgesinde. Misalsız geçemeyeceğim. Açıl bir aşkıla! <gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husna hatimeler tevfik etti ya Rabbi. Tevfikine refik etti ya Yarın mahşarda diyor kitaplarımız. Mahşarda. <gülüyor> Hazreti Musa aleyh salatu vesselam efendimize ve Rabbimiz benim için ne amelim var ya Musa? Namaz duyuyorum ya Rabbi. O tutuyorum ya Rabbi. Zikrediyorum ya Rabbi. Hep senin için. Onlar senin için. Namaz cennete delil olacak, elinden tutacak, götürecek Senin için.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 Sevdiğimi benim için sev, sevmediğimi benim için sevme, benim için amel bu devre. Dünyada ne kadar insan seviyorsan ya ilmimden, ya amelimden, ya zikrinden, ya adaletimden, ya güzel ahlakımdan sev, ne kadar sevmediği insanlarsa beynemazdığından, oruç yediğinden, umar oynadığından, zina ettiğinden, fenayir ettiğinden sevme. Benim için amel budur diyor Allah'ımız. Allah için böyle sevişenlerden iki kişi mahşar yerinde. Günahı sevabı dağıtılıyor, günahı bir tecik alır geliyor, e bir günaha ağır geldi mi onun mukabili cehennemde yanması lazım. <gülüyor> Denge denk gelirse cennete gitmesi lazım. Bir tecık artarsa cennete gitmek lazım. Böyle karar. Rabbi diyor, müsaade buyurursan, Ha bir sevap arayın da geleyim, annem var, babam var, kardeşim var, emrim var, dayım var, akrabam var, bibim var, halam var, teyzem var, hangi gezeyim ya Rabbi! Gez kulum, müsaade ediyorum, bulabilirsen cennet! Varıyor, babasının boğazına sarılıyor, askerden gelirken ilk senin boğazına sarılmıştır. Gürbetten, ey benim için bağlı yanan babacığım! Cehenneme geliyorum, ha bir kezcık sevap ver. Veremeyeceğim oğlum. Benim daha amelim belli değil, dağıtılmadı. Evet, dağıtılmadı. Ben nasıl sana sevabını vereyim de cehenneme gideyim? Annesine varıyor. Anneciğim, kurban olduğum anneciğim. Memesinden emdiğim anneciğim, ciğer paresi olduğum anneciğim, bana bir tek sevap ver, oğlum, kardeşten gayrın yakındır, veremeyeceğim, hesabım benim'' En bir, dahi, tüm geziyor, imkan yok. Kaygılı kaygılı Allah'ın huzuruna gidecek, diyor. Allah'ın huzuruna giderkene, dünyada Allah için seviştiri bir dost rast geliyor. Diyor, ne arıyorum diyor, bir sevap arayıyorum, benim de günahım bir avur ağır geldi, ben de bir sevap aralıyorum. Lakin diyor, yitiririz dünyada Allah için birbirimizi ziyaret ederdik, Allah için konuşurduk, Allah için kardeşlik. o bir günahı da bana ver diyor.